şey onun karşı niteliklerin mazharı olabilmesidir. Yani her şey var. Sen, sen vahşi hayvanları da anlayabiliyorsun, işte dağları da anlayabiliyorsun, bitkileri de anlayabiliyorsun. Çünkü sende bütün esma sende var. Bu yönüyle insan-ı kamilin tüm zamanlardaki, bütün zamanlardaki tek örneği olan Hz. Peygamber Allah isminin mazharıdır. Ne demiştik is, e, ismi azamla ilgili? Efendim bütün ulemanın çoğunluğuna göre ismi azam Tafsatullah'tır, Allah ismidir demiştik. Değişim ve gelişim sürecinde ilahi isimlerin rehberliği her iman edenin kolaylıkla benimseyebileceği bir program ve hedef sunduğu gibi aynı zamanda yaratıcımızın yardımını da yanımıza almamızı sağlar. Ne demek istiyor burada? Yani Allah'ın isimleri... Bizim karakterimizdeki eksiklikleri gösterir. Hani bir tablo yap yaparız demiştik, hatırlarsınız. Değil mi? Herkes evet. hatırlıyor mu o tablo evet. meselesini? Evet. Ee, her isim şu şekilde te tecelli eder bir insanda ve şu özellikleri ortaya çıkarır tecelli ettiği zaman siz kendinize bakarsınız. Halim ismi, he, ben de eksik. Biraz da Cepbal ismi de eksik. İşte şu da eksik. Ha şu konuda ben iyiyim, burayı bak pekiştirmek lazım. Bu benim varlık sebebim belki de. Kendinizi böyle bir e, karakterinize gözden geçirirsiniz Esma Üstel'le. Peki şimdi Halim isminin tecellisi için çalışacaksınız. Ne demek Halim ismi? Az önce söyledik. E, fevri hareket etmeyen demek. Düşünerek kontrollü hareket eden. Yani duygularına hakim. Duygusal tepkiler vermiyor. Tamam mı? E, duygusal tepkiler vermiyor. Duygularına hakim bir insan demek. Şimdi diyor ki sen bunu çalışırken, aynı zamanda Halim ismini çekerek, Zikrederek ne yapmış oluyorsun? Manevi bir destek ve yardım da almış oluyorsun. Bu işte kişisel gelişimden farkı burası. Kişisel gelişimde sen ve bilgi var. Burada ise bilgi var, sen varsın ve ilahi yardım var. Dua var, o duanın tecellileri var. Çünkü o ismi zikrettiğinde ısrarlı bir şekilde kendi kendine ona göre programlamış oluyorsun. Ben zikretmenin. Ve özellikle de belli duaları, belli amaçlarla, belli isimleri işte belli dönemlerde çekmenin şöyle bir faydası olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Bir, o manevi tecelliyi hiçbirimiz bilemeyiz ya. Yani. O çok büyük bir şey, orayı bırakıyoruz. O bizim bilgi alanımızın dışında. Ama mantık iyi olarak şimdi e, Gazali diyor ki, İmam Gazali, Esma-i Hüsna diyor, zaman diyor, en uygun zaman sabah namazından sonradır. Kıbleye müteveccihen diyor. tahareti tamme ile namazın hemen akabinde seccadeden kalkmadan çekilmelidir bu isimler diyor. Tamam. Sayı, sayıları biz veriyoruz ama size söyledim sayı meselesini. Hiçbir dini delili yok, yok bu sayıların. Diyelim ki Halim ismini her gün yüz kere çekeyim dedim. Tamam mı? Sabah namazından sonra oturuyorsun. Daha gün başlamamış. Daha işe güce gitmemişsin yani. O gün daha yeni başlıyor arkadaşlar. Yüz kere Halim ismini çekiyorsun. Hangi niyetle? Çünkü Halim olmak istiyorsun. Peki yani o Halim ismini hulusu kalp ile çektiğin zaman Allah'ın ikramlarını bir tarafa bırakalım. Sadece her gün beş dakika odaklanarak on dakika ne kadar sürecekse beş on dakika odaklanarak benim bende hem eksik, onun için yarabbim senin Halim ismini istiyorum diye her sabah beynini programlamış oluyorsun ya. Yani bırakın manevi fuyuzatı. Böyle bir yani tamamen ilmi bir faydası var. Çünkü telkin dediğimiz şey nedir? Kişinin kendi kendisine telkin etmesi. Beynini programlıyorsun. Yani kendi kendine sürekli telkin et, sakin ol. Sakin ol dersin. Bir dakika sakin ol dersin. Bu önemli bir şey. Şu anda cevap verme. Mesela kendi kendinize. Şu anda cevap verme. Bir şeye çok üzüldünüz diye. Niye bu kadar üzülüyorsun? Bunları sesli söyleyin. Hele inanılmaz etkisi vardır arkadaşlar. İnanılmaz. Bu kulağın duyması var ya. İnanılmaz etkisi var. İnsan kulağından beslenir diye atasözü duydum. İnsan kulağından beslenir. Yani kulağınızdan giren her söz sizi inşa ediyor yani. Dolayısıyla Halim ismi de öyle. Mesela diyelim ki ne eksik ne istiyorsun allah Teala'dan benim çok istediğim bir şey de hikmettir. Hikmet ehli olmak istiyorum. Çünkü sadece ilim eğer hikmetle birlikte değilse arkadaşlar kuru bilgi aktarımına dönüşür. Her şeyi bilirsiniz ve aktarırsınız ama onları sentez yapıp oradan bir sonuca ulaşıp oradan yeni bir şey söyleyemezsiniz. Yani, Hikmet ehli olmak gerekiyor. Onu yapabilmeniz için. Diyelim ki her gün kendi kendime ya hakim, ya hakim, ya hakim. Yani hikmete odaklan. Beynini, bütün kapasiteni, bütün dikkatini. Arkadaşım ne yapmış oluyorsun? Hikmete odaklamış oluyorsun. Ve bütün bunların yanında o ismi belli sayıda zikrettiğinde veya her gün ısrarla zikrettiğinde veya dualarında o isimleri anarak çünkü ayet var açıkça bununla ilgili. Araf suresinin 180. ayeti. Allah'a Esma-i Hüsna'sıyla dua edin diyor. Yaptıkça manevi açıdan ne gibi kapılar açılacak, neler olacak, orada sen ısrar ettikçe nasıl bir cevap alacaksın? Oraları hep hiç bilmiyoruz yani. Oraları hiç bilmiyoruz. Onun için insanın gelişme sürecinde hem bize bir program yapar Esma-i hem hedef sunar, hem de bu süreçte yaratıcının yardımını yanımıza almamızı sağlar onun isimlerine sığınarak bunları yapmak istiyoruz. Kişilik ve ahlak gelişimini bir kısım taktikler uygulamaktan ibaret sanıp özel yönelik bir dönüşümü göze almamak da bu süreçte ilahi rehberliği içselleştirememekten ve kişilik gelişiminin hedeflerini bu dünya ile sınırlamaktan kaynaklanır. Öğrenilen teknikler ancak karakterin temeline yerleşmiş bir iyilik varsa hayat bulur. Yoksa sadece bir manevra ve hile olarak algılanır. Bunu da arkadaşlar karakteriniz kaderinizdir diye bir kitap var arkadaşlar. Piyasada yok. Diyor ki arkadaşlar o kitapta. Bu aslında bütün kitaplarda var. Bütün kişilik gelişimi kitaplarında var. Farklı şekillerde anlatılıyor. Bu kitap. Üniversitede seçmeli ahlak derslerinin kitabıymış. Bu dersi veren adamın kitabı. Onun için hoşumuza gitti. Bir de anlaşılan güzel, kolay bir kitap. Burada söylenen ve o kitapta uzun uzun anlatılan şey şu arkadaşlar. İnsanın karakteri, insanın yapısı, ahlaki yapısı temelde ikiye ayrılıyor. Bir kişiliğiniz en temeldeki, bir de davranışlarınız. ahlakınız. İşte buna herkes farklı isimler veriyor. Orada büyük bir kargaşa var. Kimisi karakter diyor. Kimisi temeldeki ne karakter diyor? Davranışlara kişilik diyor. Yani orada ciddi bir kavram kargaşası var. Onu bir kere çözerseniz oradan sonrası kolay. Şimdi diyor ki, sizin diyor temeldeki karakteriniz kötüyse davranışlarınızı güzelleştirerek iyi bir ilişki kuramazsınız. Diyor, diyor ki ama e, normalde insan ilişkileri ne diyor? Yani uzun süreli ilişkilerde aldatmanız imkansızdır diyor. Çünkü duygular buradan altyazı olarak geçer. Ama biz görmek istemedik. Onu görmek istemedik. Mesela bu evlilikle ilgili görüşmelerde de böyledir. Aslında karşı taraf sizi hiçbir zaman kandırmaz. Sadece siz onların hepsini hayra yormuşsunuzdur. Olan her şeyi hayra yor. Niye? Olmasını istediğiniz için. Eğer birisininle... Olmasını istemediğiniz birisini size dayatıyorlarsa, ağzıyla kuş tutsa hep kötülüklerini görürsünüz Arkadaşlar, işte bu kitapta onu anlatıyor. Öğrenilmiş teknikler, işte ne bileyim mesela konuşma teknikleri, işte arada muhakkak espri yapın. Eğer doğal, samimi, gerçekten içten bir konuşma yapmıyorsanız, arada espri yaptığınızda Uf, iyice cıvıdı ya falan dersin. samimi, gerçekten söylediğinize inanan bir konuşma yapıyorsanız oradaki espri Ay ne kadar zeki dersiniz. Yani ne güzel hani sürükleyi, sürükleyebiliyor dersiniz. Ne güzel bağladı, ne güzel yerli yerinde bir espri yaptı dersiniz. Yani temelde karşınızdaki insanda hayranlık uyandıran şey sizin en temeldeki karakterin. Temel iç dünyanızdır. Ee, Mesela Cenab-ı Hak da bizim bütün davranışlarımızı arkadaşlar, niyetlerimize göre hüküm verecek. Kıyametteki karşılığı, davranışlarımızın karşılığı kıyamette bizim niyetlerimize göre olacak. Bu işi işte o demek. Yani sen bu işi niçin yaptın? Bu namazı niçin kıldın? Burada bu dersi niçin verdin? Yani ben sevap alacak mıyım mesela bu dersten? Kim ne kadar sevap alacak? Herkesin ki hangi niyetle yaptığına bağlı. O işi hangi niyetle yaptığına bağlı. Yoksa işte eğer e, temel temel karakterinizde iyilik yoksa uygulanan taktikler hep bir manevradır. E, göstermelik saygı, e, yani e, göstermelik ilgi vesaire. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın buyuruyor. <gülüyor> Allah'ın ahlakıyla biz nasıl ahlaklanırız? İşte onun esma-i husnasını kendi Dünyenizde tecellilerin için gayret ederek. Allah'ın 117 ahlakı vardır mesela. Her kim onlardan bir tanesini kendinde bulundurursa cennete gider diyor Peygamberimiz. Allah'ın isimleri onun sıfatlarıdır. Onun sıfatları ondan başkası için kafi surette sıfat olmaz. Ne var ki kulda o sıfatlara uygun bir ahlak hasıl olabilir. Yani haşa Rabbime Allah gibi olabilir miyiz biz? Yani Allah gibi hakim. Allah gibi halim. Haşa haşa. Asla olamayız. Ama ne olur? O sıfata uygun bir ahlak bizde meydana gelir. Bugün mesela şeyde gördüm internette. Birisi bahçeye şey yazmış, afiş yazmış birisi. Diyor ki çocuklar çöplerinizi, şişelerinizi lütfen yerlere atmayın. Artık yaşlandım, toplayamıyorum. Sizi de çok seviyorum. <gülüyor> mesela böyle yazmış birisi. Şimdi bakın bu nasıl bir Nasıl merhametli, nasıl şefkatli? Hani şu söze hepsi yansıyor. Kulların Esma Yusna'nın manalarını iyi bir şekilde anlamaları gerektiğini vurgulayan Gazali'ye göre insan gerçek saadete ancak ilahi ahlak ile ahlaplanmak suretiyle ulaşabilir. Şimdi mesela bunu göreceğiz arkadaşlar isimleri okurken. Zaten geçen seneden beri okuyanlar biliyorlar. Mesela işte Afuv ismi. Ha, Nur suresini açın okuyun. Daha başlarında hemen İfk hadisesi anlatılıyor. Allah'ın diyor, sizi affetmesini istemiyor musunuz? O halde siz, size iftira atmış bile olsa insanları affedin. Diyor. Yani sana zina iftirası bile atmış olsa, affet. Allah'ın sizi affetmesini, mağfiret etmesini istemez misiniz? Gafur isminde konuştuk. Ha, şimdi o zaman ne oluyor? Bakın. Arkadaşlar nasıl taadet getiriyor insanlar nasıl mutlu ediyor? Çünkü ben işte bu arkadaşımın ya bana yaptığı bir yanlışa eziklendiğim için, onun karşısında çaresiz kaldığım için değil, Allah'ın o ismiyle ahlaklanmak istediğim için görmezlikten geliyorum, affedici oluyorum. Yoksa normalde birini affetmek, yani tepkisiz kalmak, onun yaptığı o saldırgan davranışa tepkisiz kalmak, hani beni çok kötü hissettirecekken efendim, eğer bu bilince ulaşabilirsem ve bu seçilmiş bir davranışsa, tekrar ediyorum demin söyledim, yani ben tersini de yapabilirdim, bildirirdim ona haddini ama arkadaşlık hukukumuz var, komşuluk hukukumuz var, akrabalık hukukumuz var. Veya hiçbiri olmasa da Allah böyle istiyor, böyle yapmamı istiyor, bunu bundan razı. Sırf Allah'ın hatırı için bir de kendinizde, gerçi e, Gazali onu çok hoş bulmuyor ama kendi kendinize de saygınız artıyor. Gazali ama onu da hoş bulmuyor. Diyor ki bir, davran, bir güzel davranışı yaptığında kendi içinde bir şey duyuyorsan kendine hayranlık, sevabın azalır diyor. Çünkü o hazzı yaşamış oluyorsun diyor. <gülüyor> hani düşünün hepsinden yani vazgeçmiş oluyorsun. Hiç Allah ne istiyor affetmem. Tamam affetmiyorsan geçiyorsun. Yani? E Allah affetmemi istiyor. Allah benim affet. Ben insanları affedeceğim ki Allah da beni affetsin. Allah'ın beni affetmesini istiyorsam şimdi benim affetmem lazım. Yani arkadaşlar kıyamet gününde tekrar ediyorum. Kıyamet günde Allah'ın size nasıl davranmasını istiyorsanız siz bu dünyada insanlara öyle davranacaksınız. Mesela bunu çok tekrar edin. Yani kıyamet günde Allah'ın sana hiçbir kusurunu affetmemesini, her şeyi bir bir saymasını mı istersin? Yoksa örtbas etmesini, görmezlikten gelmesini mi istersin? İşte Esma yüzden okurken mesela Vedud ismini okuyacağız biz şimdi değil mi arkadaşlar? Vedud isminde düşünün bugün İnsanların çoğunluğu arkadaşlar sevilmeye odaklı. Beni sevmiyor, benim bana ilgi göstermiyor, işte bana şöyle davrandı. Halbuki bu tamamen ters bir odaktır. Sevmeye odaklanman gerekir. Sen ne kadar seviyorsun? Yani bakın şimdi bunları öğrendikçe yani Esma-i Hüsnayı öğrendikçe ne oluyor? Seni kimsenin sevmediği önemli değil. Çünkü sen sevmişsen Sevgi göstermişsen gereken, sana düşen sevgiyi göstermişsen sen başardın zaten. Oradan sonraki senin hedefin değil. Herkes kendine nasıl yakıştırırsa öyle davranacak. Herkes kendine yakışanı yapacak yani. İşte sen affettin, o hala işte, işte hiç önemli değil. Şu var arkadaşlar, ben size daha yüksek bir mevkiden bahsediyorum aslında. O yüksek mevki şu, eğer bizi, bunu çok söyleyeceğim yani bugün... Tam yerleşmese de merak etmeyin. Eğer bizim arkadaşlar iç dünyamızda gerçek hedefimiz Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ve şu esma ile ahlaklanıp insanı kamil olarak bu dünyadan gidebilmek. Gerçek hedefimiz bu olduğunda o bana ne yapmış, o bana ne demiş, öteki arkamdan mı koy... hiçbir önemi kalmıyor. Arkadaşlar bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in altı tane evladı kendini diğer bütün üzüntülerini saymıyorum e, yurdundan çıkarıldı malına el konuldu hakaret edildi her gün alay yedildi, arkasından e, dolaşıldı e, yalancı çıkarıldı efendim neler neler onların, kovuldu taşlandı bak onların hiçbirini saymıyor sadece kişisel hayatındaki 6 tane evladını kendisi gördü her birinden sonra ikisine sene depresyona girsek gitti peygamberlik hayatı yani arkadaşım hayat devam edecek ölenler olacak kavgalar olacak sana hakaret edenler alay edenler olacak bana sorarsanız en büyük psikolojik destek peygamber kıssalarında ve evliya menkümelerinde vardır yani bakın arkadaşlar biz bu dünyada ne kadar varız biliyor musunuz böyle kaynar bir ateşe bir su damlası düştüğünde buharlaşıyor ya yani. işte o kadar o kadar süre yani. <gülüyor> Biraz Dolayısıyla o bana şunu demiş, bu bana bunu demiş. O beni sevmemiş. İşte ben ona şu kadar ikram etmişim de o bana gelmemiş, beni hesaba katmamış. Düğününe çağırmamış. İşte bir hiç arkadaşlar yani eğer kendi değerimizi insanların bize yaptığı muameleye göre belirleyeceksek zaten bizde problem <gülüyor> Zaten bizde problem var. Yani yeterince güçlü değil demektir yukarıyla bağlarımız. Ne oluyor biliyor musunuz? O bağ çok kuvvetli olunca yani bu isimlerle ahlaklandığın zaman insanlar sizin hedef kitleniz olmaktan çıkıyor Yani e, şunu şunu demek istiyorum arkadaşlar. Evet, Allah, ahiret, cennet, Allah'ın rızası, dünya sonrası bu dünyada Allah'ın sevdikleri arasında olabilmek. Çünkü mesela Allah'ın sevdikleri var, sevdik bu sizin en yüksek hedefinizse kolay kolay hiçbir insan sizi perişan edemez. Üzer ama perişan yani geçici çok küçük.